Hocam benim eşim kısa bir süre önce vefat etti. Ondan kalan hacizli borçlarım var. Ve e, bu arada 70 yaşında da bir ablam var. Beni kendisiyle beraber hacca götürmek istiyor. Ona yardım etmemi de istiyor. Bir nevi kendi parasıyla götürecek. E, ablamla hacca gidebilir miyim? Demiş. Şimdi bu durumda ablası kendisini götürdüğü için kocasından kalan borçları ee, ödemek e, yani bunları ben ödeyeyim ondan sonra gideyim diye bir beklenti içerisine girmemesi gerekir. Çünkü bu borçları ne zaman ödeyeceği belli olmaz. Kaldı ki kocasının bu borçları ödemeye miras bırakmışsa hmm. kocasının borçlarını öder. Böyle bir miras bırakmamışsa kocasının borçlarını ödemekle de, de yükümlü değildir. Diyelim ki değil mi böyle bir şey? Tabii ki evet. Yani Kocası miras bırakmışsa kocasının borçlarını ödemekle yükümlü olur. Eğer kocası miras bırakmamışsa kendisini zorlayarak kocasının borçlarını ödemekle yükümlü değil. Hmm. E dolayısıyla ha, yani, daha iyi, mi iyi olur peki. Ha, ödese Var tabii ki. Yani ödese elbek, elbette ki daha iyi olur. Ama e, bu soru soran kendisini sanki yükümlü zannediyor. Evet, evet. Efendim kocasının malı varsa yükümlüdür. Onun için zaten bu soruyu soruyor. E diyelim ki kocasının borçları ortada. Bu da böyle ara ara ödüyor. E, ablası da diyor ki gel ben seni hacca götüreyim bana yardımcı olursun diyor. Veya herhangi bir kimse de olabilir. İlla ablasının olması şart değil. Onunla beraber hacca gitmesinde bir sakınca yok. Peki hocam teşekkürler.